Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Candan Sile'ye teşekkür ederiz. Ee, öncelikle bu sıcak havalar şu anda Batı, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle Türkiye'de bitmek üzere olsa bile bizi kavuran sıcak havalardan bahsederek başlayalım isterseniz. Ee, çünkü anlatmaya değer bir hafta geçirdik bu hafta. Ee, ben kendi adıma bütün akşamı kendimi fıs ve burun kanamalarını <gülüyor> durdurmaya çalışarak geçirdim ciddi anlamda e, gördüm ki e, sağlık etkisi varmış keşke herkesin işe gitmesi yasaklansaydı <gülüyor> bir uyarı verilseydi ve hiçbirimiz çalışmasaydık evde mantılatör falan oturursak yasaklanma diyor canım yani e işte, şey yani işte <gülüyor> yasaklanmıyor neyse yasaklansaydı her kimse işe gitmeseydi <gülüyor> herkese tatil olsaydı. Ee, şaka bir yana ciddi e, şeyden de e, meteoroloji genel müdürlüğünden de takip ediyorum aşırı e, sıcaklar perşembe günü Türkiye'ye geldi perşembe cuma cumartesi pazar e, pek çok rekorun tekrar yenilenmesine neden oldu özellikle Akdeniz bölgesinde 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklar gölgede ölçüldü Bodrum'un galiba çok efsane 47 derece bir rekoru var evet Sıcak hava dalgasının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası olduğunu şuradan takip edebiliyoruz. Genelde Haziran ayında e, Türkiye'nin doğu ve e, güneydoğu bölgelerinde özellikle güneydoğu bölgesinde aşırı sıcaklıklar yaşanırken yani Cizre'de, siropide Urfa'da mesela e, bu sıcak hava dalgasında Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 10 derece normalin 10 derece üzerinde sıcaklıklar gözlemlendi. ...bu rekorlar özellikle Antalya bölgesinde kırılan rekorlar var... Ee, ...ama rekorlara baktığımızda hani bir 20 yıl öncesinin rekorları değil... ...aslında geçen senenin rekorları kırılmış... ...onlar da bir önceki senenin Kırıl rekorları kırılmış... Aynen öyle... ...yani şey e, İstanbul'da son 100 yılın sıcaklık rekoru kırıldı... ...Boğaziçi Üniversitesi'nden Kandilli Rasathanesinden ...Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıkladı... Ve e, rekorlar gelecek diye devam ediyor. Yani Türkiye'de Antalya'da 45,4 dereceyle gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık değeri kaydediliyor. 1929'dan beri ölçüm yapılıyor Antalya'da. Türkiye genelinde ise rekor da e, senin de söylediğin gibi Muğla'da. Köyceğiz ilçesinde 46 derece geçen cumartesi oldu. Evet. Bodrum'da deniz suyu sıcaklığı... ...neredeyse yumurta haşlanacak seviyeye... ...ulaşmış 24 derece... ...filan yani... ...pek ha. öyle serinletici bir hava olduğu... ...söylenemez... ...Adana'da 42 derece... ...ayrıca Batman'da... ...İstanbul'da da 39,2 dereceyle... Bakırköy en sıcak semt olmuş... ...işte idari izinler filan... ...yasak değil yes, de... ...idari da. izinler... ...bir de tabii müthiş evet. ra ...sebep oldu bu da tahmin edilebileceği gibi... İzmir, Çanakkale ve Mersin'de 1030 hektar ormanın yanıp kül olduğu haberleri var. İçten yanma dolayısıyla da içten yanma denen bir olaydan dolayı da bir türlü şey yapılamadı yani. Müdahale de e, işe yaramıyor. 3 günde 147 yangın çıktı diye bir haber vardı. 3 Temmuz tarihli T24'ten aldığımız. Yani İzmir, Çanakkale, Kaş, Alanya ve Mersin'de Yanıyor. Bir de üstelik Mardin'de mesela Nusaybin'de de son derece ilgi çekici bir durum. Kamışlı ile Nusaybin arasında mayınlı arazide bir yangın çıkmış. O da mayınların patlamasına yol açacağından kişilik korkulduğu için zorlukla sustu, şey yapılmış. Evet. Ee, bu geçen hafta, e, geçen hafta, değil, hafta da konuşma fırsatı bulmuştuk o zaman e, Avrupa'da Avrupa'yı sar, saran bir sıcak hava dalgası vardı e, BBC'de yani pek çok gazetede bu konuda haber yaptı BBC'de de bir haber var e, sıcak hava aşırı sıcakların arkasında çok güçlü iklim değişikliği işareti var diye. Evet. bu yani çok güçlü ötesinde şeyle baktığımızda bile radar görüntülerine baktığımızda bile iklim değişikliğinin etkisini nasıl olduğunu görebiliyoruz özellikle kuzey kutbunun ısınması nedeniyle oradaki rüzgar akımlarının hava sıcak hava takımlarının akımlarının aşağı, aşağı basması aynen evet. nedeniyle sıcak hava dalgalarının çok daha uzun süreli ve çok daha yoğun olarak hissedilmesi söz konusu oluyor yani şu anda ...yani Türkiye'nin yaklaşık dört gün boyunca on derece daha fazla sıcak oldu. Haziran ayı boyunca da Avrupa kıtasının ortalama sıcaklığı normal değerlerin üç derece üzerinde seyretti. Evet şeyi de Diyor. unutmamak lazım yani daha bu geçti neyse artık en uzun günlerde geride kaldı filan diye bakılabilir. <gülüyor> Müthiş yanıltıcı olabilir çünkü daha en sıcak... E aylar ortalama olarak en sıcak aylar daima Temmuz ve Ağustos olarak ölçülüyor. Daha şimdi Temmuz'a yeni girilmişken bunun maalesef tekrarlamasını yani hem sıcak hava dalgalarının hem de e, orman ve maki yangınlarının da tekrar artması, durdurulamaması gibi korkmuştuklar. ...gelebilir. Üstelik de mesela... ...iklim değişikliği buğdayda... ...üretim kaybına yol açtı evet. diye TRT Haber'den... ...çok önemli bir haber vardı. Yüzde dokuz azalmış... ...geçen yıla göre. Yüzde onluk bir azalma... ...çok büyük bir şey. Ve... ...İran'da mesela... <gülüyor> ...yılın sıcaklık rekoru kırılmış... 53 üç derece Ahvaz'da. Hatta elli dört diyebiliriz. Elli üç nokta dört, yedi... ...böyle... ...Haziran aylarında Asya... ...bütün Asya kıtasında görülen... ...en yüksek sıcaklık rekoru kırılmış. Tabi İranla Irak arasında... ...su krizi büyüyor... ...ve evet. savaşa da yol açıyor bu sabah. Bir söyleme fırsatı bulmuştuk. Evet aynı zamanda Levent Kurnaz'ın... ...Milliyete verdiği bir röportaj var. Kendisi sosyal medya hesaplarında da söylüyor. Hep de derslerinde de söyler ve uyarır. Türkiye'deki iklim değişikliğinin... kuraklıkla e, gör, kuraklık olarak görüleceği çok ciddi anlamda kuraklık etkisi olacağı hatta işte Irak gibi olacağız diye de bir manşet 60 Milliyet Komuter Komite, e, Profesör Doktor Levent Kurnaz'la yaptığı röportajda e, Türkiye'nin e, Libya, Kair, Arabistan hattını etkileyen sıcak havanın e, Türkiye'yi de etkileyeceğini e, söylemiş ve yaklaşık 2-3 derece kuzeye kayan e, sıcaklıkların e, ve basıncın ...Türkiye'de e, sıcaklık ve kuraklık olarak görüleceğini... E, ...Irak ne kadar kuraksa yakın zamanda Türkiye'nin güney kesimlerinde Irak kadar kurak olacağına bahsediyor. Bu tabii e, yani Suriye ve Irak'la e, su e, çatışmalarına da yol açabileceği gibi... <gülüyor> ...çok büyük e, beslenme e, evet. problemlerine de yol açacak. Afrika'da 28 ülkenin ciddi düzeyde açlık çektiği haberi vardı Anadolu Ajansı kaynaklı... Yani 28 ülkeden bahsediyoruz insanlığın doğduğu kıtadan ve Fas, Tunus ve Cezayir hariçmiş. Onlarda da açlık düşük seviyede açlık deniyor. Yani orada da açlık tehlikesi var. Somali'de 20 bin çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğu gibi haberler birbirini şey yapıyor ve Irak'ta Birleşmiş Milletler'in bizzat söylediğine göre 3 milyon Üzerinde yer değiştirmiş yerinden yurdundan olmuş iç göçmenin gıdaya muhtaç olduğu şey var. Çok ciddi bir durum var ve bir şey daha ekleyeyim. Antarktika'da Güney Kutbunda ne oluyormuş biliyor musun? Oluyor? Yağmur yağıyormuş. Hiç böyle bir şey duyulmuş, görülmüş ve hayal edilmiş bile değil. Yağmur yağıyor buzların üzerine. Bunu da Dar Cemal yazmış Truthout'ta, 3 Temmuz ...tarihli raporunda. Yani ve bütün rekorların tabii ki kırıldığında söyleyelim, NOAA'dan National Oceanic and Atmospheric Administration denen yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetiminden 2016'da en büyük atmosferdeki karbondioksit seviyelerindeki en büyük sıçrama olmuş şimdiye kadar kayıtlara geçmiş. Ayrıca NASA'dan bir açıklama var atmosfer ve şey dairesiz uzay araştırmaları. Nisan en sıcak tarihteki en sıcak ikinci ay olmuş Nisan ayı. Mayıs da öyle en sıcak ve 2016 yılı da ortalama yüzey sıcaklıkları açısından üçüncü, yeni bir rekor kırmış. Üçüncü yıl oluyor. Yani 2014, 2015 ve ondan sonra da 2016'da kırılmış. 2017'nin durumunu bilmiyoruz ama Mayıs da öyle olduğuna göre e, muhtemelen bu da bütün kayıtlara geçmiş 2017'de en sıcak ikinci yıl olacak. Muhtemelen. Tabii bu araştırmaların yapılması çok önemli. Araştırmalar yapılabildiği sürece ben de Kuzey Kutbu'ndan ilginç bir haber vereyim. Ee, Kuzey Kutbu'nda araştırma yapmak üzere yola çıkan Kanadalı... Bir araştırma gemisi ki içerisinde 5 Kanada Üniversitesi'nden 40 bilim insanını taşıyor ve de 15 milyon dolarlık bir yatırım almış bir gemiden bahsediyoruz. 65 tane bilim ekipmanı vesaire ile laboratuarla yüklü bir gemi. Kuzey kutbundaki iklim değişikliği nedeniyle değişen hava şartları yüzünden yani Gidemedi. Eli, Ya akıl alınmaz işler oluyor. Ve bu çok e, hani çok e, beklenen bir e, araştırma şeyiydi. Çünkü e, özellikle Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliği kaynaklı değişiklikleri gözlemleyeceklerdi. Ama iklim değişikliği yüzünden gidemeyeceklerini duyurmuşlar. Ve 2018 yılında belki daha farklı bir yöntemle e, tekrar deneyecekler. Ama için eğer araştırma fonu bulabilirlerse çünkü bütün fonları da Trump e, yönetimi kesiyor. <gülüyor> akıl almaz bir çılgınlığın içindeyiz. Aslında bu çılgınlığın durumunu gösteren çok önemli bir rapor yayınlandı. Bunu biz <gülüyor> açık gazetede de söyleme fırsatı bulduk ama muhakkak iklim içinde de tekrarlamak lazım. 2020 mühlet son mühlet ama istersen 3 yılımız kaldı. Yani geri dönüşü olmayan yolda 3 yılımız kaldı diyen son derece önemli isimler var. Yani Potsdam Enstitüsü'nden Joachim Shen Huber'in Hans Joachim ...ya da iklim değişikliği... ...Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması... ...eski <gülüyor> şey... ...yöneticisi Christiana... E, ...Figeres'in de aralarında bulunduğu... ...ama ben saydım... ...Michael Mann gibi... E, ...yani dünyadaki en önemli bazı isimler... ...Johann Rockström... ...ve Stefan Ramsdorf gibi... ...isimlerin de aralarında bulunduğu... ...çok sayıda insan... 3 yılda bu şimdi bu Perşembe ve Cuma günü G20 zirvesinde katılacak olan liderlere son uyarı yapıyorlar. Yani çok geç olacak. Bu çocuklar meselesi diyor ama istersen bir müzik 15. dinleyelim. Bir yol müzikleri çalıyoruz bu sıralarda. Çünkü Adalet Yürüyüşü'nü yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin gündeminin belirleyici hareketlerinden biri. Onu dinleyelim. Sonra da bu Başımıza gelecek çok önemli bu uyarıyı son uyarıyı değilim biraz daha konuşalım.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 You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no ferro, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Take a hit from your mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hit from your mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone, But I ain't going down that long, old, lonesome road. i can't carry you baby gonna carry somebody else evet ken heat grubunda çok bilinen beyaz blues mavi gözlü blues parçalarından bu yalnız yolda tek başıma yürüyecek değilim hep beraber diyor On the Road Again, Tekrar Yoldayız şarkısının bir bölümünü çalabildik. Devam ediyoruz programımıza. Evet şeyi de söylüyorduk, ben birkaç ilavede bulunayım. Üç yıl kaldı iklimi garanti altına alabilmek için diyen Christiana Figueres, Hans Joachim Schernhuber, Gail Whitman, Johan Rockström, Anthony Hubli ve Stefan Ramsdorff. Ramstorf galiba... Ee, ...yani altı noktalıkta bir plan... ...dünyanın karbondioksitini... E, ...atmosferde biriken... ...karbondioksit salımlarını... ...yani sere gazlarını... ...2020'ye kadar... ...dönüştürmek gerekiyor... ...uluslararası... ...bir e, yani... ...şey diyorlar... ...çok önemli bir şey... E, ...son üç yıl içinde... E, ...karbondioksit emisyonları... ...fosil yakıtlardan... ...on yıllarda arttıktan sonra... ...tek e, düz, düzleşti... ...çiz gidiyor eğri... ...bu da... E, ...yatırımların... E, ...sonuç vermeye başladığını söylüyorlar... ...diyor Amerika Birleşik Devletleri... ...Çin ve öteki e, ülkelerde... ...doğal gaz... ...yani kömür yerine... ...doğal gaz ve aynı zamanda... güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şey yapıyorlar. Yani şu çok net diyorlar. E, uluslararası bir e, anlaşma var. Eğer gezegeni iklim değişikliğine bırakırsak bu çok unutulamayacak, e, gözden kaçırılmayacak kadar büyük bir risktir diyorlar. Ve acı bir şey var. Fizik konuşuyor. Zalim fizik. İklime gelince mesele her şeyden önemlisi zaman. ...yani eğer bunu kaçırırsak... ...bu iş bitti diyorlar... ...yani 2020'nin ötesine geçerse... ...salımlar... ...yani üç yılımız var... ...hatta aynı bile kalsa... Paris'te ...Paris anlaşmasındaki ...varılan şeyler... ...zorunlu olmayan dağütleri bile... ...tutmaya imkan ve ihtimal yoktur... ...diyorlar bu çok önemli... ...yani insanlığın önünde sadece... ...üç yıl var bu... ...harekete geçebilmek için... ...ve dramatik bir şekilde... ...ciddi bir şekilde... ...sera gazı emisyonları... ...onları düşürmeye çalışmak için... ...yoksa da iklim... ...güvenilir bir iklim şeyi olamaz diyorlar. Çok ilginç işte bütün bu... ...sözünü ettiğimiz Grönland'daki... ...Kuzey Kutbu'nda ve Güney'deki... ...buzların erimesi... ...işte mercan kayalı... <gülüyor> ...mercanların ölmesi ki... ...çok önemliymiş aslında... ...yeni öğrendik, oksijeni sağlıyorlarmış... ...onlar da... <gülüyor> ve işte yaz buzlarının kuzey kutbunda de, kuzey buz denizinde erimesi ve bütün bütün devasa ekosistemlerin yok olması amansız ve en yoksul ve zor durumdaki insanları tabi başta etkiliyor ve altı sektörde hedefler koymuşlar yani bu 3 yıl içinde yapılması misyon çok kısaca söyleyelim enerjide en az Elektrik enerjisinin dünyanın en az yüzde otuzunun yenilenebilir de olması şart. 2020'ye kadar üç yıl içinde yeni hiçbir kömür santrali inşa edilemeyeceği anlamına geliyor. Bu Türkiye için pevkala da önemli çünkü. Evet, e, Tabii e, dediğimiz gibi bu G20'de e, sunulması gereken e, öngörülen planlar e, Trump'ın gönlünü hoş etmek için birazcık daha hafifletildi diye haberler de var. Siz 2020 yılı diyorsunuz ama önceden G20'de. Ki taslak iklim metninde yazılan 2025'i e, son tarih olarak fosil yakıt teşvikleri için 2025'i son tarih olarak gösteren cümlenin çıkarıldığına dair haberler geliyor. E, tabii G20 olurken özellikle Almanya'da, Hamburg'da şehrin göbeğinde bir zirve e, çok büyük protestoları da e, yanında getirecek gibi cumartesi günü. G20'yi istemiyoruz diye bir yürüyüş yapılması 50 bin ila 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Ayrıca... Ömür istemiyoruz diye de pankartlar açacakları kesindir. Kesin. E, i̇klimciler, <gülüyor> feministler e, ve e, e, Kürtlerin de olduğu Guardian'dan e, Kürt gruplarının olduğu faşist, e, antifaşist, feminist Kürt grupları ve iklim aktivistlerinin bir araya geleceği bir G20 burada. E, ...istenmiyor yürüyüşü yapılacak... Evet, ...G20'ye sundukları işte... ...bu 3 yıl kalan... ...2020'de mühlet diyen... E, ...şeyde... ...ikinci olarak altyapı... ...yani şehirler ve eyaletler... ...bütün eyaletler... E, ...2050'ye kadar... ...yani 33 yıl içinde muhakkak... ...tamamen dekarbonize olmalı... ...karbondan arınmalı diyorlar... ...bunun altına imzasını koyanlardan birinin de... ...Kaliforniya valisi Brown olması da... ...çok çarpıcı e, bir şey... Yani Trump'la tamamen ayrılıyor. Evet. Belki de Kaliforniya artık bağımsızlığını <gülüyor> inan <gülüyor> eder. Yıllardan beri istedikleri şey zaten. Evet. Üçüncüsü e, ulaşım tabii. Ulaştırma. Yani kitle e, ulaşım araçlarının çok yaygınlaşması. ikiye katlanması bu üç yıl içinde. Elektrikli araçlara e, en az yüzde on beş yeni satışlarda yer verilmesi. Yüzde yirmi ağır vastalarda... %20'lik bir tasarruf, enerji tasarrufu yani yakıtta ve %20 de uçaklarda her kilometre başına %20 indirim gerekiyor. Minus minus malz falan gibi numaralar olamıyor. dördüncüsü arazi kullanımı üzerine çok önemli değişiklikler yapılması karbon tutma konusunda. Beşincisi endüstride özellikle demir, çelik, kömür, şey çimento gibi inşaat endüstrisi gibi ağır şeylerin 2050'den önce yani 30 yıl içinde %50 azaltılmasını öngörüyor. Çok ciddi rakamlar ve son olarak da maliyede en az 1 trilyon iklim eylemleri için şeyler için ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Yani 6-7 Haziran, Perşembe, Cuma oluyor. Bakacağız yani çok gene de iyimseriz. Çünkü birlikte hareket edebiliriz diye bitiyor. Evet ben de e, bu protestolardan oldukça umutluyum. Özellikle Trump, e, Putin ve Erdoğan'ı e, araya alın e, ve sıkıştırın diyor protestocular. Ben e, cumartesi günü Almanya'da ve herhalde yürüyüşte olacak. Yürüme yengellilerler ve yürüyenler olarak iki farklı kıtada diyelim ve böylelikle programı bitirelim. Herkese yaptılar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için. Bir iklim adaleti güncesi.